zaman felsefesi Zaman nedir? Zaman gerçek mi yoksa sadece bir illüzyon mu? Zamanın A ve B teorisi. Zaman gerçekten akıyor mu? Editör Taner Beyter. Seslendiren Rüya Kültür. Peki o halde zaman ne? Hiç kimse bana sormasa bilmiyorum da biri sorup da ona açıklama yapmam gerektiğinde bilmiyorum. Buna rağmen bildiğimden eminim diyeceğim bir şey varsa o da şudur. Hiçbir şeye geçip gitmemiş olsa, geçmiş zaman olmaz. Zaman felsefesi, diğer felsefe disiplinleriyle farklı türden ilişkiler kuran bir çalışma alanıdır. Dil-zaman ilişkisi, fenomenoloji, din felsefesi ve fizik felsefesi gibi alanlardaki zaman tartışmaları, tarihsel olarak güncel bir şekilde kurmaya devam etmektedir. Ancak biz çağdaş tartışmaları tanıtarak analitik zaman felsefesindeki A ve B serisi yaklaşımlarını kısaca tanıtmaya başlıyoruz. Zaman felsefesinin hem diğer alanlarla ilişkisine dair en güzel örneklerinden biri, hem de felsefe tarihindeki konumu Augustinus'un idrak etmeyi şimdiki zaman, hatırlamaya geçmiş zaman ve beklentiye gelecek zamanla ilişkilendirmesi olabilir. Bilişsel süreçlerle zaman arasında böylesi bir ilişki kurmak, dönemin şartlarına göre bir hayli heyecan verecek. Bu ilişki kurma tarzı farklı biçimlerde modern dönemde de devam edecektir. Ancak yazımız içerisinde bu tarz zaman felsefesi çalışmalarından söz etmeyeceğiz. Bu nedenle profesyonel felsefe ile ilgilenmeyen Türk okuyucular Heidegger, Bergson, Husserl ya da Paul Rico gibi filozofların olmadığı bir zaman felsefesi çalışmasının nasıl mümkün olacağını merak edebilir. Özellikle McTaggart ile başlayan Anantik Zaman Felsefesi hakkında bir giriş yazısı yazmaya amaçladığımız notunu özellikle düşelim. Zaman üzerine düşünmeye başladığımız an ele almamız gereken ilk kavram değişim olmalıdır. Olaylar arasında ve olayların bizzat kendisinde gerçekleşen ve zamanın varlığına yönelik ilk izlenimlerimizin büyük bir kısmını barındıran değişim, felsefe tarihi boyunca oluş, akış veya devinim gibi kavramlarla da beraber düşünülmüştür. Öyle ki Antik Yunan'da Permanides ile başlayan ontoloji tartışmalarının bir kısmı, zaman ve değişimi anlamak üzerine şekillenmiştir. Diğer yandan, modern dönemde değişim ve zaman ilişkisine yönelik farklı yaklaşımlar söz konuşulur. Örneğin, değişim zamanı birlikte ele alan indirgemeci yaklaşıma ters olarak, Platonizm, değişim olmaksızın zamanı mümkün olacağını iddia etmektedir. Her ne kadar modern dönemde Sidney shoemaker'ın ''Değişim Olmaksızın Zaman'' adlı metniyle tekrar hararetli tartışmalar yaşansa da zaman ile değişim arasında belirleyici bir ilişki olduğu Herakleitos ve Aristoteles'e kadar giden bir tartışmaya dayanır. Her şeyin sürekli bir devinim içerisinde olduğunu söyleyen Herakleitos'un yorumcuları da zamanı devinime indirgeme konusunda cesur davranmıştır. Ancak Aristoteles sistematik bir filozof olmanın da getirdiği beceriyle, zamanın nun adını verdiği ve Türkçe'ye an olarak çevrilebilecek kavram ile ele almayı tercih etmiştir. O böylece zamanın ölçütünü iki an arasında meydana gelen hareket olarak nitelendirmiş, ek öncülerle beraber zamanı tanılamaya çalışırken hareketi merkezi bir konumda görmüştür. Onun Zamanı öncesi ve sonrasına göre hareketin sayısı gibi tanımlamalar ile ele alması bu görüşümüzün en büyük dayanaklarından biridir. Bu anlayış ile zaman, sanki harekete bağımlı halde olup hareket eden varlıkların birbirleriyle kurdukları öncelik ve sonralık ilişkisine odaklanıyor gibi görünmektedir. Peki değişimi nasıl elde ederiz? Değişimi gelecekten şimdiye, şimdiden geçmişe doğru elde ettiğimiz düşünülebilir veya şimdiden ileriye doğru bir tasavvur da mümkündür. Değişim aynı anda hem gelecek, hem şimdi, hem de geçmişte var olabilir mi? Kimi yorumcular için geçmiş, şimdi ve gelecek zaman kipleri birbirleriyle uyumsuzluk gösterir. Eğer bir olay geçmişte yer alıyorsa, artık şimdi ve gelecekte yer almaz. Aynı şekilde şimdi de yer alıyorsa, geçmiş ve gelecekte yer almıyordur. Yok eğer gelecekte yer alıyorsa, şimdi ve geçmişte yer almıyordur. Şu önerme ilk bakışta sezgilerimizle uyumlu gibi görünüyor. Hiçbir olay aynı anda hem geçmiş, hem şimdi, hem de gelecekte var olamaz. Eğer bu önerme doğruysa, zamanın var olması için değişim de var olmalıdır. Demek de makul olabilir. McTaggart'ın geçen yüzyılın başında kaleme aldığı Zamanın Gerçek Dışılığı adlı çalışması Zaman felsefesi hakkında oluşacak geniş bir literatürün köşe taşlarından biri olacaktır. 1. Gelecek, şimdi ve geçmiş birbirleriyle bağdaşma niteliklerdir. 2. Zamanın içindeki her olay bu niteliklerin hepsine sahipmiş gibi görünür. 3. Yukarıdaki iki önerme olayların birbirleriyle bağdaşma nitelikler içermesi çelişkisini zorunlu kılar. Yukarıda bahsedilen ilk iki önerme, aynı anda birbirleriyle doğru olamazmış gibi görünüyor. O halde çelişki tam olarak nerededir? Tam bu noktada, çelişkiyi de görmek için önemli bir not düşmeliyiz. MacTaggart'ın zaman hakkında yazdıkları, onun ontoloji kavrayışından bağımsız olamaz. Diğer bir dille onun zaman anlayışı, ontolojisine bağlıdır. Ve daha iyi bir kavrayış için ontoloji anlayışı üzerine yoğunlaşmamız gerekir. McTaggart'ın ontoloji anlayışına göz atalım. McTaggart, varlığın doğası adlı metninde a priori olarak gerçeğin ve var olanın doğasının ontolojisinden söz etmektedir ve bazı argümanlar sunmaktadır. Bu ontoloji, gerçekliği oluşturan tözler, nitelikler ve ilişkiler gibi şeylerin doğalarını içerir. McTaggart'ın ontolojisi, salt bir a priori ilikeden hareket etmekle kalmaz, aynı zaman ontolojisinin ampirik konulardaki teorik ve pratik sonuçlarını da değerlendirir ve deneysel gözlemleri ele alır. Bahsettiğimiz ontolojide ana ilkelerden birini şöyle ifade edebiliriz. Nitelikler ve ilişkilerin gerçekliği, o niteliklere sahip olan ve o ilişkilere giren tözlerin varlığına bağlıdır. Bu ilke, McTaggart'ın bazı temel önermeleriyle ilişkilidir. Var olmayan hiçbir şey gerçek olamaz gerçeklik varlıkla örtüşür. Varoluştaki, böylelikle gerçeklikteki her şey, niteliklere sahip olan ve ilişkileri giren tözlerden oluşur. Var olmadığı halde gerçek olan soyut önermeler veya olgular gibi şeyler yoktur. Bu önermelerden anladığımız kadarıyla MacTaggart için zamanın gerçekliği, zamanın var olan bir töz, var olan töze bağlı bir nitelik veya var olan tözler arasındaki ilişkiye bağlıdır. Diğer bir deyişle zamanın gerçekliğinin bir şartı zamanın var olmasıdır. Eğer varlık ve gerçeklik örtüşürse zaman var olanın ötesinde ve üzerinde bir şey olamaz. Eğer zamanın gerçekliği bahsettiğimiz türden bir yapıdaysa zamanın kipleri yani geçmiş şimdi ve gelecek zaman var mıdır? Örneğin bir zamanlar var olmuş ama artık olmayan veya şimdi var olmayan ama var olacak olan gibi kipler yani sırasıyla geçmiş ve gelecek zaman var olabilir mi? Sanki MacTaggart şöyle cümleler kurmamızı istiyor gibidir. Vardır, öyleyse gerçektir. Eğer bu onun ontolojik anlayışına uygun bir yorumuysa geçmiş zaman şu an var değildir ve gerçek olmamalıdır veya gelecek zaman şu an var değildir. Öyleyse o da gerçek olmamalıdır. Peki şimdiki zaman? Şimdi gerçekten var mıdır? McTaggart var olmayan şeylerin gerçekliğini kabul etmemek konusunda ısrarcı gibi görünüyor. Erdem şöylesi bir yorumda bulunmaktadır. Bu yaklaşımda var olan hiçbir şeyin zamansal olmayacağını, bu sebeple zamanın da gerçek dışı olması gerektiğini ileri sürer McTaggart. Bu notları ve yorumları ele aldıktan sonra şimdi A ve B serisinden söz edebiliriz. McTaggart, olayların zamansal açıdan iki biçimde sınıflandırılacağını ifade eder. A serisinde olaylar arasında geçmiş, şimdi ve gelecek gibi kipler var. Bu kipler sabit değil, değişkendir ve dinamik bir yapı sergiler. Örneğin olayların dinamik hareketiyle gelecek zaman, şimdiki zaman, sonra ise geçmiş zaman kipinde değişim var olur. Veya uzak olan, bir gelecek olan bir olay, şimdinin ilerlemesiyle, sırasıyla yakın gelecek, şimdi, yakın geçmiş ve uzak geçmiş olur. Bahsettiğimiz iki yapıda, kipli zaman anlayışını varsaymaktadır ve A serisine dahildir. Dinamik, kipli parçalı zaman anlayışı oldukça temeldir. B serisinde ise olaylar arasında kipli bir yapı değil, öncelik ve sonalık ve eş zamanlık ilişkisi vardır ve bu ilişkiler sabittir. 1917 Bolşevik Devrimi, 1883 Marx'ın ölümünden sonradır, İkinci Dünya Savaşı'ndan öncedir. Bu yaklaşımda A teorisindeki gibi bir değişim söz konusu değildir. Bu nedenle bu teoriye Statik Zaman Teorisi veya Kipsiz Zaman Teorisi de denir. McTaggart A ve B serisinden söz ettikten sonra hangisinin zamanın doğası açısından daha temel olduğunu sorar ve kendi ontoloji anlayışıyla tutarlı olarak iki serinin de gerçek dışı olduğu sonucuna varır. Ulaşılan bu sonuca McTaggart paradoksu ismi de verilmiştir. Ancak zaman felsefesi tartışmalarında zamanın gerçek dışılığı argümanı görece pek taraftar bulmamış, felsefecilerin büyük bir kısmı A serisinin mi yoksa B serisinin mi daha makul olduğunu tartışmışlardır. McTaggart paradoksu özet olarak olayları A ve B serisi olarak ayırır. A serisinin B serisine göre daha temel olduğunu ekler ve daha sonra A serisinin gerçek dışılığı sonucuna ulaşır. Böylece zaman gerçek dışıları sonucuna ulaşılmış olur. Ancak tekrar belirtmek istiyoruz ki, Persefeciler zamanın gerçek dışılığından ziyade A ve B serisi ayrımının kendisiyle ilgilenmeyi tercih etmiştir. Zamanın A serisi Dinamik Kipli Zaman Teorisi McTaggart A serisinin geçmiş, şimdi ve gelecek zaman kiplerine dayandığını, insan algısı ve tecrübesine dayanmadığını ifade eder. Ancak, varlığın gerçek doğasını yansıttığı için, insan zihninde bir karşılığı olduğu notunda düşer. Bu zaman teorisini savunanlara göre, zamansal kiplerin varlığının en büyük kanıtlarından biri, zamanın belirli bir yönde akıyor olmasıdır. Metafizik ve din persifisi çalışmalarından tanıdığımız Robin ve Podvin de bu görüşe katılmaktadır. Ona göre zamanın iki temel özelliği bulunur. İlk olarak zaman akar geçer, ikinci olarak ise şimdiki zaman biricik ve eşsizdir. Böylece zamanın akıyor olması şimdinin sürekli değişmesidir. Öyle ki Podvin, hiçbir insan dilsel ifade ve düşünceler mevcut olmasa dahi, şimdinin var olacağını ifade eder. O, değişim ve akış olmaksızın zamanın var olamayacağını iddia ederek A serisine daha yakın görünür. Bu dinamik zaman teorisinde zamanın özsel olarak önceden sonraya, geçmişten geleceğe doğru hareket ettiği ifade edilir. Bu teoride olaylar birbirinden sonra meydana gelmektedir. Örneğin geçmiş zamana ait olan dün tekrar yaşanmaz. Bugünden önce meydana gelmiştir. Kabaca söylersek, bu teoriye göre geçmiş, şimdi ve gelecek zaman kipleri varlığa ait gerçek durumları ifade ederler. Zamanın akıyor olduğuna yönelik insanların büyük bir çoğunluğunda bir sezgi mevcuttur. A serisinin dinamik yapısı bu sezgilerimizle de bir hale uyuşmaktadır. A serisini savunanlar çoğunlukla bunu bir argüman olarak savunur ve B serisinin yani statik zaman anlayışımızın değişimi açıklayamadığını ve sezgilerimizle uyumlu olmadığını öne sürerek bir dizi eleştiri geliştirirler. Bazı felsefeciler, B serisinin zamansal kipleri kabul etmeyişini en temel eleştiri noktalarından biri olarak görür. Eğer gerçekten zamanın kipleri yoksa, akış ve değişimle uyumlu olan bu kiplerin varlığına yönelik insanlardaki sezgilerin kaynağı nedir veya kipler yoksa akış ve değişim nasıl açıklanır? McTaggart'ın da zamanın var olması için değişimin varlığının zorunlu olduğu şeklindeki önermeyi kabul ettiğini hatırlatmakta fayda var. Yaygın bir yaklaşıma göre değişim bir olayın yok olmasıyla veya başka bir olaya dönüşmesiyle değil olayın A serisi açısından niteliklerinde meydana gelen farklılaşmalarla gerçekleşir. Örneğin Fatih Sultan Mehmet'in ölümü, bir zamanlar uzak bir gelecekken, sonra sırayla yakın gelecek, şimdi ve geçmiş, daha sonra da uzak geçmiş olmuştur. Bu örnekte de olduğu gibi değişim olacak, buna en uygun olan teori A serisiymiş gibi görünüyor. Eğer bu doğruysa, A serisi olmaksızın B serisi olmaz. Çünkü değişimi A serisi açıklar ve değişim olmaksızın zaman olmaz. A serisinin MacTaggart için daha temel görülmesinin sebebi budur. MacTaggart'ın yapması gereken şey, şimdi A serisinin gerçek dışı olduğunu kanıtlamaktır. Böylece zamanın gerçek dışılığı argümanı kurulmuş olur. Önce zamanın össer olarak kipli olması gerektiğini savunur, sonra ise kipli zamanın kendisiyle çeliştiği ifade edilir. Zamanın gerçek dışılığı argümanının temeli çok kısaca budur. Kipli zaman anlayışı olarak A serisinin akış ve değişimle uyumlu olduğu önermesinden sonra bu serideki zamansal niteliklerin gerçekliğe uygun olup olmadığı sorusu gündeme gelir. Hatırlanacağı gibi McTaggart için var olmak gerçekliğe bağlıdır. Eğer bu ontoloji doğruysa, var olan olayların nitelikleri olarak zamansal kipler birbirlerinin dışlar mı? Eğer bu kiplerin aynı anda var olduğu varsayımına dayanırsanız, imekte eşit ve aynı anda oldukları varsayımına dayanmaktadır. Bir uyumsuzluk söz konusu olur. Her bir olay zamansal kiplerden biri veya değeri olur. Ancak hiçbir olay kiplerden birinden daha fazlası olamaz. Yani aynı anda bir olayın iki kipte olması mümkün değildir. Eğer bir olay şimdi de ise gelecek ve geçmişte değildir. Geçmişte ise gelecekte ve şimdi de değildir. Gelecekte ise geçmiş ve şimdi de değildir. İrem'in ilk çocuğu olan Doğukan'a doğurması, kiplerden aynı anda sadece birinde bulunabilir. Eğer olaylar zaman içerisinde gelecek, şimdi ve geçmiş zaman arasında hareket ediyorsa, zaman içerisindeki her şeyin bu kiplerde bulunması gerekir. Ancak McTaggart için kipler birbirinin dışlayan uyumsuz niteliklerdir hareket halinde olan bir şimdinin varlığı çelişki doğurmaktadır. McTaggart'ın geçmiş, şimdi ve geleceği eşit biçimde, gerçek olarak düşündüğünü tekrar hatırlatarak, Ocklander'ın bu yaklaşımı nasıl bir argüman biçiminde ifade ettiğine bakalım. Eğer bir kavramın gerçekliğe uygulanması çelişki doğuruyorsa, bu kavram gerçeklik için doğru olamaz. Zaman, A serisinde ve zamansal oluşu içini alır. Ki bunlar ya var ya da yok olur. Yani eğer A serisi bir çelişkiyi içine alıyorsa, zaman da bir çelişkiyi içine alır. A serisinin ve zaman oluşum gerçekliği uygulanması bir çelişkiyi içine alır. Öyleyse ne A serisi ne de zamansal oluş gerçeklik için doğrudur. Dolayısıyla zaman gerçek dışıdır. A serisinin bir farklı alt türü olan şimdicilik yani prezentizm, konuya dair farklı varsayımlarla hareket etmektedir. Bu görüşe göre, geçmiş ve gelecek yoktur. Yalnızca şimdi vardır. Zamansal oluş, olayların kiplerindeki bir değişiklik değil, nesnelerin var veya yok olmalarını ifade eder. Yani olaylar zamansal oluşta kipler değil, varlık veya yokluk açısından değişime uğrar. Olayların geçmiş olması bir zamanlar şimdi, Gelecek olması ise ileride şimdi olacağı anlamına gelir. Böylece çelişki ortadan kalkmış olur. Craigin McTaggart'ın eleştirisi zamanı ele alırken hem ezeliilik noktasından zamansız bir bakış açısıyla konuya yaklaşması, hem de bu tas bir ekipleri yerleştirmesidir. A serisine savunanlar bu yaklaşımın diğer teoriye göre daha makul olduğu yönünde bir diğer argümana da sahiptir. Buna göre Kiplerin gerçekliği diline uyumludur. Kipsiz bir dili bulunmaması görmezden gelinemez. Kipler sadece dile değil, aynı zamanda dünyaya dair bir özelliktir. Yani dilimiz kiplidir. Çünkü gerçeklik kiplidir. Dilimizin kipli olduğu, bunun da olayların ve zamansallığın kipli olduğunun bir anlamda kanıtı olduğunu öne süren A serisi savunucularına karşı bir dizi eleştiri getirilebilir. Bunlardan ilki, öncelikle kipli cümlelerin anlam kaybı olmaksızın kipsiz cümlelerle ifade edilebilecek olmasıdır. Örneğin, Talha dün kitapçıda değildi cümlesi, Talha 17 Eylül 2019'da kitapçıda değildir şeklinde ifade edilebilir. Değildir, kimi yorumcular için kipsiz olarak varsayılabilir. Ancak A teorisi savunucuları, kipli cümlelerin kipsiz cümlelerce karşılanamayacağını iddia ederek karşı çıkabilir. Örneğin Ezgi'nin Berat yarın akşam evden çıkıp sempozyuma gelir biçiminde bir inanca sahip olduğunu düşünelim. Ezgi'nin böyle bir inanca sahip olması, Berat'ın neden sabah ya da öğlen değil de akşam vakti de sempozyuma geldiğini açıklamaz. A serisi savunucuları ancak kipli bir kavrayışa sahip olduğu için sabah ya da öğlen değil de akşam vaktinde olayın gerçekleşeceğinin bilindiğini iddia edebilir. Kipli cümlelerin kipsiz karşılıkları sanki şimdiki zamanda ne olduğunu karşılamıyor ya da ifade edemiyor gibi gözükmektedir. Çünkü bir olayın tam vaktinde gerçekleşmesi için şimdi türünden bir kipe ihtiyaç varmış gibi görünmektedir. Bu eleştiri kiplerin indirgenemez bir gerçekliğe sahip olduğunu varsaymaktadır. Diğer yandan, eğer gerçekten zaman kipli değilse, geçmişte gerçekleşen anılarımızı hatırlatıp üzülmemiz ya da gelecekte olacak şeyleri tahmin edip, mesela 4 ay sonra baba olmak gibi. Heyecanlanmamız neye denk düşmektedir? Eğer B serisi doğruysa ve zaman kipli değilse, bu türden duygular nasıl açıklanacaktır? Zamanın B serisi, statik kipsiz zaman teorisi. Bu teoriyi savunanlar A serisine göre B serisinin daha temel olduğunu ve kiplerin gerçek olmadığını iddia etmektedir. Öyle ki sezgilerimize daha çok yaslanıyormuş gibi görünen A teorisi aslında B teorisini indirgenebilirdir. Bu teoriye göre öncelik sonralık ve eş zamanlılık gibi sabit zamansal ilişkiler vardır. Zaman kipleri dış dünyadaki gerçeklikte karşılığı olmayan ve yalnızca insan zihninde bulunan yapılardır. Bu teori, görelilik kuramı bağlamında, çağdaş fizik ve fizik felsefesi tartışmalarında da konu olup, Adolf Grumbam, John J. Casuals Smart, David Elchmeller ve El oklander gibi ünlü felsefecilerce savunulmaktadır. A teorisi, şimdinin geçmişten geleceğe doğru sürekli hareketiyle zamansal olayların bir akış içinde olduğunu varsaymaktaydı. Bu yaklaşım, zamanın insan zihninden bağımsız, nesnel bir gerçekliğe sahip olduğunu varsayıyor gibi görünmektedir. Ancak B Teorisi, kiplerin dış dünyada bir gerçekliğinin olmadığını iddia etmektedir. Geçmiş zamanı önceye, gelecek zamanı sonraya ve şimdiye eş zamanlılığa indirgeniz mümkünse, temel olan kipler değil, öncelik sonralık ve eş zamanlılıktır. A teorisi, kipri zaman anlayışıyla daha önce var olmayan şeylerin sürekli olarak meydana gelmesi, daha önce var olan şeylerin sürekli biçimde yok olması ve şimdinin varlığını kararda bir şekilde sürdürememesini varsayıyor gibidir. Ancak B teorisi, bunun yerine zamanın olaylar arasında değişmez sabit zamansal ilişkilerinin toplamı olduğunu iddia eder. Yani bütün olaylar bahsettiğimiz zamansal ilişkiler ağında birlikte vardırlar. Bütün olaylar ardarda olur. Ancak aynı zamanda var değildir. Olaylar içinde bulundukları anda kipsiz olarak vardır. B teorisinin bir yorumunu kitap örneğiyle ele alalım. Kitapta 14. 25. 111. sayfalar aynı anda kitabın içinde vardır. Ancak biz bu sayfalar arasında geçmiş ya da gelecek zaman kipinde değil, öncelik sonralık ilişkisi görürüz tüm bu önermeler, oluşu, değişimi dışlamak zorunda değildir. Farklı sayfalarda ve sayfalar arasında farklı olaylar meydana gelebilir. Böylece bahsedilen sayfalardaki olaylar birbirinin ardında meydana gelmiş olur. Örneğin 14. sayfada Bolşevikler devrim yapmış, 25. sayfada Stalin iktidarı ele almış ve 111. sayfada SSCB dağılmış olabilir. Böylece değişim, Ardıl olaylar arasında nitelik değişimi olur. B teorisinin bir yorumuna göre evren içinde bütün olayların zaten sabit bir şekilde bulunduğu bir yapı değildir. Yani olaylar arasındaki ardıl zamansal ilişkilerin değişimiyle gerçekleşen değişim kipli olmak zorunda değildir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi böylece A teorisinin gerçekliği konusunda ısrarcı olduğu zamansal kipler, B teorisini önce, sonra ve eş zamanlılık şeklinde indirgenebilir. Eğer A teorisinin zamansal kipleri B teorisini indirgenebilirse, dili olan ve düşünemeyen canlıların olduğu bir dünyada A teorisi var olamaz. Ancak B teorisi var olmaya devam eder. Diğer yandan kipli ifadeler, konuşan özne ile olaylar arasındaki zamansal ilişkiyi açığa çıkarmaktan daha fazlası olmayabilir, Böylece kipler nesnel bir gerçeklik değil, dilsel ifadelerde anlam bulan bir yapıya indirgenir. Bir öznenin olmadığı koşulda, olaylar ile özne arasındaki ilişkiyi açıklamaya gerek kalmayacaktır. Örneğin, ''X geçmiştedir'' dersek, bu ifade, X'in, X'in dile getirilmesinden daha önce olduğunu ifade eder. Örneğin, X, bir partinin seçimleri kazanması olsun. Böylece X seçimleri kazanmıştır dersek, bu X'in seçimleri kazandığı ifadesi, yani bu beyanından önce, olayın gerçekleştiği anlamına gelir. Aynı şekilde X şimdidir dersek, olayın kendisiyle ifadenin kendisi eş zamanlı var olmakta. X gelecektir dersek, X'in, X'in ifadesinden sonra olacağı anlaşılır. Böylece tüm zamansal kipler, B teorisindeki öncelik, sonralık ve eş zamanlılığa indirgenmiş olur. Bir insanın tecrübesi veya ifadesi, özne ile olay arasındaki ilişki, kiplerle ifade edilir. Ancak insan tecrübesi ve özne olay ilişkisinin var olmadığı bir koşulda, bu türden kiplere gerek yoktur. Psikolojik olarak da cansız nesneler arasında, geçmiş şimdi gelecek ilişkisi pek gerekli değildir gibi görünüyor. Tüm bu yaklaşım ve tartışmaların fizik felsefesine taşınmaması imkansız gibi görünüyor. Zamanın varlığı ve niteliklerine yönelik fizikçiler arasında da uzun zamandır devam eden bir tartışma vardır. Örneğin Einstein'ın Görelilik Kuramı'na göre bir referans noktası ve koordinat sistemi seçilmeden iki olay veya nokta arasında zaman aralığı ölçülemez. Gözlemcinin referans çerçevesinden bağımsız bir zaman aralığı kabul edilemez. Diğer yandan, bilim tarihine ilgili olanların da bildiği gibi, Newton için iki olayla da nokta arasındaki zaman aralığının nesnel bir şekilde ve dolayısıyla gözlemciden bağımsız olarak ölçülebileceği iddia edilir. Bu yaklaşım, zaman ve mekanı birbirinden bağımsız mutlak gerçeklikler olarak görür. Yüzyıllık bir süreci ele alalım ve özel göreliliğin zaman anlayışını anlamak için bir örnek verelim. 100 yıllık bir uzay görevine çıkmış olan ve ışık hızına yakın bir hızla hareket eden bir gemi ve içindeki mürettebatın zamanı ile dünyada 100 yıl geçiren insanlar için zaman Newton'un iddia ettiği gibi aynı şekilde akıyormuş gibi görünse dahi bu durumun sonuçları farklıdır. Işık hızına yakın hareket eden gemi için zaman görelilik kuramının öngördüğü şekliyle hız arttıkça zaman yavaşlayacağı için dünyadaki yüzyıla eşit olamaz. Gemim ürettebatı, kendi referans noktalarına göre yüzyıl geçtiğini fark etmeksizin dünyaya geldiklerinde tanıdıkları çoğu insanın öldüğünü göreceklerdir. Çünkü dünyada 400 yıl geçmiştir. Verdiğimiz bu basit örnek, zamanın nesnerliğini kabul ediyor gibi görünmemektedir. Bu kuram, gemim ürettebatının mı, yoksa dünyadaki insanların mı saatlerinin daha doğru çalıştığını sormaz. Her iki insan grubu için de mutlak bir zaman olmadığı için kendi referans noktalarından zamanı algılamak ve ölçmektedirler. Böylece görevlilik kuramanın bir yorumuna göre zamansal ölçülerin, sahip olan koordinat sistemi veya referans noktasına göre değişiyor olması, A teorisinin ileri sürdüğü gibi şimdinin sürekli ilerlemesiyle gerçekleşen ve insan bakış açısından bağımsız bir nesnel zamanın varlığı ve gerçekliğini kabul etmeyecektir. Doğal olarak belki de özel görelilik kuramı, nesnel zamanın gerçekliğini kabul etme iddiasına sahip olmayan B teorisine yakın ve ona doğruluyor olabilir. Bu tartışmalar görelilik kuramı ve kuantum fizeyinin zaman anlayışı ile A ve B serileri arasındaki ilişki ve hangi zaman felsefesi teorisinin, hangi fizik kuramının uygun bir yorumuna denk düşeceği şeklinde devam etmektedir. Ayrıca A ve B teorilerinin Growing Block Theory, Eternalism Theory, Moving Spotlighter gibi birçok farklı yorumu ve alt yaklaşımı vardır.